1734 numaralı konunun devamı, mutlu kimse başkalarının halinden ibret alandır, bahtsızlarsa annelerinin karnındayken bahtsız olanlardır, en kötü şey de dine sonradan sokuşturulan şeydir, bir sünneti takiple ağır ağır yol almak bir bidatı takiben koşmaktan çok daha hayırlıdır, şurası bir gerçektir ki her insanda sultanına karşı, içinden gelen bir çekingenlik ve soğukluk vardır, Sizinle aramızda bir buz ve kin bulunmasından, keyfi ve istediği gibi hareket eden nefisten ve dünyayı ahirete tercih etmekten Allah Teala'ya sığınırım. Ben sizlerin dalalete düşüp insanlara zulmedenlere meyletmenizden korkuyorum. Sakın servet sahiplerine de meyledelim demeyin, Kur'an'dan asla ayrılmayın, çünkü onur ve şifa kaynağıdır. Onun haricindekilerse şekavet ve sapıklıktır. İşlerinizden Allah'ın beni vekil kıldığı şeyleri yerine getirmekte kusur etmedim, size her zaman nasihatta bulundum, rızıklarımızın temini için çalıştım, sizlerden ordular teşkil ettim ve her türlü ihtiyaçlarınızı giderdim, gittiğiniz her yerde size geniş konak yerleri buldum, bu yüzden de Allah katında hiçbir bahane ve hüccetiniz yoktur, aksine Allah Teâlâ'nın sizin aleyhinize hücceti vardır. Sözlerimi bitirirken hem kendim hem de sizler için Allah'tan bağışlanma diliyorum. Hz. Ömer, Hz. Ali'yi yerine bırakarak Şam'a gitmek üzere bir atla Medine'den yola çıktı. Câbiye'ye ulaştığında mola verdi. Burada beli ve uzun bir hutbe irat etti. Bunda özetle şunları söyledi. Ey insanlar, iç aleminizi ıslah ediniz ki dış aleminizde ıslah olsun. Ahiretiniz için çalışıp amel ediniz ki dünya işlerinizde muhtaç olmayasınız. Kendisini Adem'in zürriyetinden saymayan kimse için ancak ölüm vardır. Allah Teala da o kimse ile alakasını keser. Kim cennete giden yolu istiyorsa cemaattan ayrılmasın. Çünkü şeytan tek kişinin yanındadır. Bir araya gelen iki kişinin yanında bulunması ise uzak bir ihtimaldir. Sakın herhangi biriniz bir kadınla birlikte yalnız başına bir yerde bulunmasın. Çünkü böyle bir durumda üçüncüleri şeytan olur. Kim iyiliklerinden sevinç kötülüklerinden de üzüntü ve pişmanlık duyarsa o mümindir.